Allah Azze ve Celle bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın Allah rahmetiyle yargılasın razı olacak razı olarak cennetine koydu cemalini gösterdi o sandık kullarının arasına bizleri de koysun kardeşlerim kavramların din üzerinde insan üzerinde müslüman üzerinde çok büyük etkileri vardır. Cahil olunan her noktada İblis o noktayı dolduracağı gibi cahil olunan, boş bulunan her noktayı münafık, fesat, facir ruhlu insanların da insanların arasında nifak atmak için o noktaları kolladığını da unutmamak gerekir bugünkü işlemek istediğim mevzu fesat kelimesi bir şeyin önce düzgün düzenli ve yararlı iken sonradan bu vasfını kaybederek değişmesi bozulması kokuşması gibi anlamlara gelir fesatın zıttı salah fesat kökünden türeyen mefse zıttı da maslahattır Allah kendisinden razı olsun kardeşlerim İbni Kayyım bu konuda fesat kelimesini birçok bablara ayırmış Aleykümselam ve Can beden ve istikametten ayrılan her şey için kullanıldığı gibi Zat ve eşya hakkında kullanıldığı gibi din hakkında da kullanılır. Din hususundaki fesat isyan ve küfür ile olur demiştir. Birçok meselede bu kelimeyi kullanmak mümkün. Fesat Allah'ın hoşlanmadığı razı olmadığı, küfür ve isyana verilen isimlerden bir tanesi. Fesadın sebeplerine baktığımızda, genel fesad sebepleri ve özel fesad sebepleri diye önce ikiye ayrılır kardeşlerim. Özel fesad sebeplerini bilmek için, her aktin özel sıhhat şartlarını bilmek gerekir. Genel fesat sebeplerine baktığımızda ise bunun birinci sebebi cehalettir. Cehaletin had safhada olduğu yerde fesat tohumları ve her türlü haseti görmek mümkün. Ne anlaşmalara uyulur ne edilen akitler yerine getirilir tamamen cehalet hat safhaya geldiği için hem mali hem de manevi birçok müşküratlar gündeme gelir. Yine fesadın sebeplerinden birisi aldatma, kandırmadır kardeşlerim. Söz ver söz veren insan sözünde durmaz. Karşıdakine mal satan kandırarak satar ve karşıdaki de bu şeyin yanlış olduğunu farkına vardığında, yine fesat ön plana çıkarır. Yine ikrah, yani birini tehdit etme, ona bir şey yapmak için zorlama, fesadın sebeplerindendir. Demek ki kelime anlamıyla bozulma, kokuşma, orta yoldan ayrılma demektir. Aynen Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 213. ayetinde dediği gibi eskiden diyor ümmet tek bir ümmetti. Sırf alimlerin birbirine hasedine binayen insanlar fırkalaştı diyor. Allah onlara bir peygamber gönderdi. Peygamberle bir de bir kitap gönderdi. Ne için? onların ihtilaf ettikleri meselelere hal çaresi olması için. Ama sadece mümin olanlar buna uyar diyor. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında yeryüzünde fitne uyandırıp insanların durumunu ve yaşama yollarını doğruluktan saptırıp dün ve dünyaya ait çıkarları zedelemek anlamına kullanılmıştır. Bir şeyin faydalı olmaktan çıkıp zararlı olmaya başlaması fesattır. Aynı kökten gelen ifsat, bozma, kokuşma, geçersiz duruma düşürme anlamına gelir. Müfsit, bozan, bozgunculuk yapan, ifsat eden demektir fasit ise bozan geçersiz kılan batıl demektir demin de dediğimiz gibi fesatın karşılığı sulh veya salahdır sulh veya salah iyi olma düzelme iyiliğe aracı olma anlamlarına gelir kardeşlerim ifsad eden şeylere fesada sebep olan şeylerin hepsini Mefsedet denmiştir. İnsanların din, can, akıl, nefis, nesil ve mal güvenlikleri çok önemli gören dinimiz, koyduğu hükümlerle maslahatı kazanmak için mefsedeti uzaklaştırmak istemiştir. Allah hepimize hayır versin. Allah iman edip imanının gereği amel edenlerden eylesin bizden. Çünkü iman insanı birçok hatadan ne yapar? Alıkoyar. Allah azze ve celle'nin rızası için mümin birçok şeyden ne yapar? Feragat eder. Buna rağmen kardeşlerim, kainat düzeninde öyle fesatlıklar vardır ki insanlar kendi izzet ve şereflerinin peşine düşerek Allah Azze ve Celle'nin dininin izzetini unutmuşlardır. İnsanlardan öyleleri vardır ki, kendi hevalarına, kendi görüşlerine uyarlar. Allah'tan gelen kuralları ve ölçüleri tanımazlar. Böylelerini gördüklerinizde, isteklerine kavuşmak, arzularını gerçekleştirmek için onlara göre her yol mübahtır. Aleykümselam ve Rabbim. İşte yeryüzünde fesat hep böyle kişilerin yüzünden çıkmaktadır. Mesela Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 88. ayetinde ne oluyor o müminlere? Münafıklar yüzünden iki part oluyorlar. Onlar işlemiş oldukları günahlar yüzünden kalpleri tepe taklak olmuşken siz neden onlar hakkında iki grup oluyorsunuz diyor aleyküm selam Allah hepimize hayır versin kardeşlerim işte insanoğlu kendi hevasına kendi görüşlerine kendi arzularına uydu mu artık Allah'tan gelen kural ve ölçüleri tanımaz hale geliyor Rabbim bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın kardeşlerim kendi nefsini ilah haline getiren insanlar, her zaman fesada sebep olurlar. Halbuki, yerde ve gökte, tek bir ilah olan Allah vardır. O Allah ki, yeryüzüne ve gökyüzüne bir sulh koymuş, bir düzen koymuş. İnsan toplulukları da düzen içinde, fesattan uzak yaşasınlar diye, onlara, İçlerinde yaşayan peygamberler ve onlarla birlikte bir de kitap göndermiş. Yani ilahi kurallar göndermiş. Bu ilahi kurallar insanlar arasında ve toplumda düzeni sağlar, fesadı önler kardeşlerim. Eğer Allah'tan başka bir ilah olsaydı yer ve gök fesada uğrardı kardeşlerim. Demek ki fesada sebep olan her zaman insanlar, Allah'a isyan eden, sınırı aşan veya arzularını ilah haline getiren insanlar, her zaman yeryüzünde fesada sebep olurlar. Onlar düzenin ve iyiliğin bozulmasına çalışırlar. Ya da onların yaptığı işler yüzünden fesatlar meydana gelir. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi insanlardan diyor öylesi vardır ki onun dünya hayatıyla ilgili bir sözü sizin hoşunuza gider ve o kimse kalbinde olana Allah'ı tanık tutar. Halbuki diyor o düşmanların en amansızıdır. O velayete geldiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmaya ekini ve nesilleri mahvetmeye koşar. Allah ise fesadı sevmez diyor Bakara'da kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle Kur'an'da birçok insan tiplemesine örnek vermiştir. Yeryüzünde fesada sebep olan o tiplemeleri ise münafıklar, inkarcılar, korkaklar, ve aç gözlüler olarak sikretmiştir Allah bu vasıfları bizden götürsün kardeşler. bu yüzden bu tiplemeler her zaman birbirlerine her konuda yardım ederler özellikle fesat çıkarma işinde de birbirlerinin yardımcılarıdır yeryüzünün huzurunu bozan bu fesatçılara karşı ıslah edicilerin muhrislerin huzuru veya sulhu sağlayanların yani müslümanların da işbirliği yapması gerekir. Unutmayalım ki kardeşlerim, Allah azze ve celle kitabında kafirler de birbirinin yardımcısı. Eğer siz birbirinize yardım etmezseniz yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur diyor enfade. Allah Allah birbirini hayırda ve takvada yarıştıranlardan kılsın bizleri. Her türlü şerden, şer eylemden ve fesattan bizleri uzak tutsun. Kardeşlerim alemlerin Rabb'ı Allah'ı inkar etme, O'nun Rablığını kabul etmeme ya da insanları O'nun yolundan alıkoyma fesatların en büyüğü ve azabın da en büyüğünü getirir. Bakın bütün peygamberler kavimlerine ne diyorlardı? İnsanları Allah'ın yolundan alıkoymayın. Böyle yaparsanız bu eylem fesattır. Fesatçıların sonunda iyi değil demişti. Allah Azze ve Celle'nin Resuller aracılığıyla gönderdiği bu ilahi vahiy yalanlama, ona karşı gelme fesattır kardeşlerim. Böyle fesada düşenler de hep zalimlerdir. Allah Azze ve Celle'nin kitabı, peygamberlerin getirip tebliğ ettiği bu vahye ve onların kurmaya çalıştıkları huzur ve mutluluk düzenine karşı çıkanlara müfsitler yaptıkları bu bozgunculuk işlerine de fesat demek. Bu şekilde fesat çıkaran bütün topluluklar bakın tarih boyunca hep zarara uğramışlardır. Bu bozgunculuk tarih boyunca o müfsit olan insanlara hiçbir fayda getirmemiştir. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın kavmine Nuh'u yalanlamaları, alay etmeleri, onu taciz etmeleri o topluluğa ne kazandırdı? Aleykümselam varamullah. Hepsi helak oldu değil mi? Kurtulan sadece inanan taife. Şuayb aleyhisselamın kavmine bakın. Medyen halkı onu yalanladı. Akıbetleri ne oldu? Hepsi o yalanlamaları yüzünden cezaya çarptırılmadı mı kardeşler? Firavun ve kavmi Musa aleyhisselamı ne yaptılar? Dinlemediler kurdukları zulüm düzeni gönderilen vahye karşı haksızlık etmeleri kibirlenmeleri onların suda boğulmasına sebep olmadı mı? Allah hepimize hayır versin. La ilahe illallahın olmazsa olmazlarından olan daveti her Müslümanı Allah nasip etsin. Kardeşlerim peygamberlerin görevi inançta ve sosyal düzende yerleri ve hedefleri sapmış, bozulmuş, yanlışa dönüşmüş, her şeyi yerli yerine koyma, insanı ve onun yaşadığı hayatı ıslah etmek için ellerinden geleni yapmışlardır. Ama bütün peygamberlerin bu çabasına rağmen insanlar ne yapmış? Grup grup, fırka fırka hep peygamberlere karşı gelmişler. Onları engellemeye çalışmışlar ve böyleleri kargaşa ortamını, düzensizliği ve sömürüyü devam ettirmek istemişlerdir. İşte bu da fesadın ta kendisidir kardeşlerim. Fesadın en yaygın olarak işlendiği alan insanlara ait haklara tecavüzdür. Bu fesatların en önemlisi de insanın yaşama hakkına yapılan haksız saldırıdır. Mesela Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Bir kimsenin haksız yere başkasını öldürmesini bütün insanları öldürmüş gibi saymaktadır. Allah hepimize anlayış versin. Allah'ın kitabıyla amel etmeyi hepimize nasip etsin kardeşler zannedersem okuduğumuz ayetleri anlamaya çalışmıyoruz fesat iyilik, güzellik doğruluk ve adaleti ortadan kaldırır düzeni bozar adalet ve huzur diye bir şey kalmaz bütün kösülüklerin adı fesattır demek ki hırsızlık ölçüde ve tartıda hile yapma, faiz yeme, düzeni bozma, nesilleri mahvetme, hak ve adalet sınırını aşma, tuyan etme, bozgunculuk yapma, insanları zayıflatmak için gruplara ayırma, zalim yöneticilerin hükmetme arzusuna uyma, her türlü nefsin hevanın peşinde gitme, bunların hepsi fesat türlerindendir. Yine kardeşlerim İslam'ın koyduğu o kadar güzel düzen vardır ve ahlak kuralları vardır ki bunun dışına çıkma Kur'an'da her zaman fesatlık olarak nitelendirilir Akrabalık bağını kesme Yalan söyleme Müminlerin birbirine yardım etmemeleri Büyü yapma Gıybet etme Çirkin davranışlarda bulunma, mal ve serveti Allah yoluna toplamama, servet biriktirerek onunla övünme, onunla insanlara hükmetmeye kalkışma veya böbürlenme. Bunların hepsi fesatlıktır kardeşlerim. Allah bu türlü müfsit davranışlardan Muhammed ümmetini korusun ve düzelmeyi nasip etsin. Demek ki fesatın sahası çok geniş. Günah, küfür, kafirlik, helak, bozulup gitme, öldürme, harap etme, yani kurulu düzeni bozma. Ferdin fıtratını bozup doğanın dengesini bozma. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim Allah hepimize hayır versin Rabbim hayırdan bizlerin ayırmasın bakın bütün zalimler huzuru bozan despotlar hiçbir zaman İslam'ı istemezler her zaman İslam'ı kötülerler ve kendi düzenlerinin doğru olduğunu savunurlar Kur'an'ı okuyun Firavunun kavmine, tabiatına yaptığı tehditi okuyun. Musa'nın getirdiği dini ifsad edici kabul ediyor ama kendisinin doğru olduğunu söylüyordu. Halbuki din hiçbir zaman ifsada, fesada sebep olmaz. Bugün İslam'ı kötüleyen insanlara ve kendi dinlerini kendi koymuş olduğu kuralları övenlere baktığımızda her türlü ahlaksızlık her türlü facirlik her türlü fıtrata tecavüz had safhadayken kendi dinlerindeki müşkülatları hiçbir zaman bize kötü göstermeyip İslam'da el kesme, kol kesme göz oyma sanki bunlar yapılıyormuş gibi her zaman kötüleme ve kendi düzenlerini doğrulama vardır Allah hepimize hayır versin kardeşlerim Allah'a karşı isyan etme fesat fesadın ta kendisidir ve fesat itaatın zıttıdır Allah'ın hükümleri insanın ve toplumun düzeninde hakim değilse artık o toplumda fesat ve ifsat had safhadadır Dinden yana görünerek, dine karşı şüphe uyandırıcı, insanları dinden uzaklaştırıcı tavır sergilemek de ifsadın, fesadın ta kendisidir. Fesadın sonucunda neler olur? Aleykümselam. Toplumda düzen diye bir şey kalmaz. Müslümanların arasında ölçü diye hiçbir şey kalmaz. Ve insanlar, hayır veya şer, bütün yaptıklarının karşılığını alırlar. Yeryüzünde fesat çıkarıp, ilahi düzeni reddedip, kişilerin ve toplumların ahlaklarını, huylarını, sözlerini alan insanlar, hem nesillerini bozar, hem insanların haklarına tecavüz eder, hem de zulme sebep olurlar. Saadet ehhalini bırakıp, kargaşaya ve mutsuzluğa dönerler. Ve muhakkak da cezalarını bulurlar. Allah hepimize hayır versin, Allah, aklını başına alan samimi Müslümanlardan erilsin. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi kardeşlerim, siz eğer iman eder, salih amel iş derseniz, Allah, sizin korkunuzu götürür yeryüzünü sizin için emin kılar demek ki fesadın en büyük şekli Allah Azze ve Celle'ye amellerimizde salih amel işleyebiliriz unutmayalım ki Allah Azze ve Celle yeryüzünde fesat çıkaranları kesinlikle sevmez kardeşler ve Allah Azze ve Celle fesat çıkaranlara, ahdi bozanlara birleştirilmesini istediği bağları koparanlara her zaman lanet eder. Ve onlara cehennemi hazırladığını haber verir. Ve böyle insanların her zaman hüsrana uğradığını söyler. Unutmayalım ki kardeşlerim, yapılan ferden bir günah, sadece kişinin nefsiyle kalmaz İnsanların yaptığı fiiller yüzünden hem karada hem de denizde fesat çıkar ve bulunan toplumların huzuru kaçar haklar ihlal edilir dünyanın dengesi bozulur bu fesada sebep olanlar yaptıklarının karşılığının bir kısmını dünyada tadar bazen bir belaya uğrar, bazen helak edilir yaşamış olduğumuz tarihe bakarsak, bunun çok örneklerini görürüz. Bakın, Şuhayb aleyhisselamı dinlemeyen ve fesat işlerden vazgeçmeyen Medyen halkı, kendilerini Allah'a kulluk edin, yeryüzünde fesat çıkarmayın diye uyaran, salihe karşı kibirlenen ve alaya alan Semud kavmi, kendilerini iffetli olmaya davet eden Lut aleyhisselam'ı dinlemeyen ahlaksız topluluk aleykümselam. Hepsi cezalara çarptırılmadı mı? İsrailoğulları yaptıkları fesadın karşılığını dünyalık felaketlerle görmedim mi? Acaba biz bunları okuyup okuyup da zaman ders alacağız kardeşler? Bozguncuların ve müstekbirlerin en büyüğü Firavun ve kendilerine örnek alan müfsitlerin sonu hiç de iyi olmadı olmayacak da Rabbimiz bizlere merhamet etsin. Rabbimiz müfsitlerden ve onların yaptığı fesattan razı değildir. Hiçbir zaman Müslüman fitne ve fesadın peşinden gitmez, bozguncularla beraber olmaz, onlara yardım etmez. Ne fikirlerini ne eylemlerini hiçbir zaman destek olmaz. Ancak akıllı mümin fesat zihniyetini iyi tanır ve onlara karşı mücadele eder. Demek ki öyle bir kelime ki bu kardeşlerim öyle bir kelime ki bir şeyin faydalı olmasından çıkmasına sebep oluyor. Yani, fesadın olduğu bir yerde salah, huzur yok. Öyleyse, Allah'ın emir ve nehilerini öğrenelim kardeşlerim. Heva ve heveslerini ilah edinen insanlar, yeryüzünde kendi keyiflerine göre bir sistem kurmayı her zaman arzularlar. Dünyevi şehvetlerini ve hırslarını tatmin için, her yola başvururlar hedeflerine varabilmek için hiçbir kayda ve kural tanımazlar diğer insanların haklarıymış hürriyetleriymiş hiç düşünmezler işte yeryüzünde fesadın kaynağı budur ve en büyük fesatta Allah Azze ve Celle'nin bizleri yarattığı halde ona nitler hoşmaktır Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize hayır versin. Demek ki fesat, bozulma, kokuşma, itidaldan çıkma anlamlarına geliyor. Bozma, fesat çıkarma, ifsad etme, itidaldan, dengeden, faydalı ve adil olmaktan çıkarma, kokuşma deme. Faydalanılan bir şeyin bozulmasına fesat, bunun zıttına da salah huzur deniyor. Evet kardeşlerim, hevalarını ilah edinen insanlar, yani böyleleri, hevadan ilahlar birbirleriyle çatışacaklarından, yeryüzündeki fesadın başlıca etkeni, yeryüzünün müfsitleridir. Allah hepimize hayır versin her türlü fitneden fesattan bizlere uzak kılsın ilk insanın imanı tabiatı ilk yaratıldığı günlerdeki gibi tertemizdi karalar denizler ve havalar müminlerin imanı gibi pırıl pırıl önce imana zulüm şirki bulaştırdılar Allah'ın kanunlarını hiçe sayarak kendilerini ilahlaştırdılar. Ondan sonra doğaya müdahale ettiler. Gönüllerini pisliğe düşürdüler. Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor biliyor musunuz? Ey iman edenler! Müşrikler pisliktir o kadar diyor. Bu kadar. Müşrikler ancak pisliktir diyor. Onlara gidip sorsanız, biz bozguncu değiliz derler. Hatta kafa tutarcasına bu faaliyetlerinde yapıcı ve masum olduğunu söylemekten çekinmezler. O tertemiz giymiş oldukları elbiselerin içinde takmış oldukları kara gözlüklerin gerisinde tabiatı kirletme dünyanın her tarafında terörü, anarşiyi çıkarıp insanların kanını nasıl paraya çeviririz diyerek uğraşırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan başka bir şeyleri yoktur onlara yeryüzünü ifsad etmeyin dediklerinde onlar ne derler biz yeryüzünü ıslah edicileriz güya onlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar aleyküm selam demek ki kardeşlerim Allah her şeyi bir ölçüyle yaratmış imkanları verip düzen ve yolu göstermiş yeryüzünde dengenin nasıl sağlanacağını bildirmiş öyleyse yoldan sapmamalı Allah azze ve celle'nin göndermiş olduğu o resulleri dinlemeli ve onları dinleyen ve tek bir vücut olan o ümmet gibi olmalıyız unutmayalım ki insanlardan bir çoğu hevalarına uyarak Allah'ın ayetlerini unutup kendi başlarına büyüklük taslamaya başıboş arzularını ilah ve birbirlerini veledinmeye edinmeye başladıklarında ulaşılan sonuç nedir bir fesat bozgun ve kargaşadır Aleykümselam selam ve Rabbim. Allah hepimize hayır versin kardeşler müminlerin bu fesatlara karşı tavır alması ve davetçi bir yapıya sahip olması iradeli bir şekilde vakarlı bir şekilde iman ve salih amel yolunu takip etmesi ve birbirine hayırda yarıştırması gerekir eğer imanına ve ameline bir mümin dikkat ederse ve inandığını hayatına döküp Allah'ın emrettiği şekilde davet ederse bu sefer yeryüzündeki fesat gider yeryüzünü ne yapar? tevhid hakim altına alır Allah Allah Hepimize hayrı nasip etsin. Her türlü tuğyandan, fesatlıktan, bozgunculuktan bizleri uzak kılsın kardeşler. Allah insanları bölme, parçalama, kendi nefsi uğruna onları kullanmaktan bizden uzak kılsın. Allah Azze ve Celle hepimizi Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Rabbim bizlere verdiği nimetlere şükredenlerden eylesin başkasının eline göz dikip haset edenlerden eylemesin Rabbim her türlü fesat düzenine karşı bizleri uyanık kılsın ve yeryüzünde İslam'ın tekrar hakim olabilmesi için Rabbim bizleri kullansın unutmayalım ki kim yeryüzünde fesat çıkarır bozgunculuk yapar yeryüzünde düzeni severse unutmayın Allah Azze ve Celle onu sevmez sevmediği gibi onu sevdiği yere de koymaz ama kim inanır güzel işler yaparsa Allah onu Altından ırmaklar akan cennetlere koyar ve ondan razı olur. Allah Azze ve Celle razı olduğu kulların arasına bizleri de katsın, ilim versin ilmiyle amel eden salih insanların arasına katsın. Peygamberlerle, Sıddıklarla şehitlerle birlikte bizleri de haşreylesin. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Sümaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurullah velhamdülillahi Rabbil Alemin